Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. mektubunu hükümet adına ediyoruz ve şu büyük peygamberlerin haber verdiği haber verdiği hükümetin tamamı bilâmel hakkında cenab-ı ala tarafakan bildirmesinde insanlar haberlerin tamamı ama büyük Yunus Akşamî şunlardan açıkladıkları her şey külha sadıkatun, ve mutabakatun ilvaka doğrudur ve vaka uygundur. Hariste zor ettiği şekilde doğrudur. Anlatıldığı gibi gerçekten devletlerin emrine uygundur ve sadıktır. Sözleri kesin doğrudur ve haber bedi gibi oluyor. En cebzülülmâ <gülüyor> el kâtif ilâcî Akşamî müştehadiyete. vahiy olmadığı yerde peygamber esasında diye peygamberliğin yaptığı istatların hataya ihtimali olduğu bazı âlimler tarafından cevabı verirse de lakin la mücevizu takriruhum alal Fakat o hâllerde peygamberlerin hata üzere yerleştirilmesine izin vermezler. Ök hali şöyledir. İnnehum yunebbehûne Vakit geçirmeksizin hemen Cenab-ı tarafından onlar tembih bulundular. hatalı şeyi hemen doğru ile düzeltirler. La itidâde, bizler ki hata doğrusu o hataya devrilmez. İstihade meseleyle. Yani hiçbir peygamber hata etmez. Hata etmeyen yenilmiş bir durum olsa bile Cenab-ı Hak onu ikaz eder. Doğru üzere sabit kılar. Ve azabül kabri kâfirine, kabir azabı bütün kâfirler için bazı usanatil mü'minine Bazı asim müminler için hakkın, haktır. Demek ki müminlerin günahkarları kabirde azap görecek. Kadı akbere sadıku, Sadık haberci olan Efendimiz'den bunu haber verdi. Buna pek çok rivayetleri vardır. İki kabirin yanına geçerken birinin söz girdirmekten, diğerinin idrar sıçrantısından sakınmadığını ve bu yüzden azap edildiğini haber verdi. Ve hurmadan iki dal kırarak bir dal kırarak ikiye bölüp kabirlerin üzerine soktu. Böylece bu yaş Ağaç, dalı, kurum, yana kadar orada bulunduğu müddetçe kabirlerinden ki azabın hafiflemesini umarız dedi. E şimdi gidin bakın Hicaz'da hiçbir kabirde ağaç yok. İsim yok, cisim yok. Bir tane taş parçası koymuşlar. Düğümüz arazi. Sadece Hatice Validemizin kabrinin kenarında bir ağaç kalmış. sonra olmuşsa Mevlana'nın takdiri yemişir bir ağaç. Onun kabri kenarında var. Demek ki o kabirdeki ağaçlar, yeşillikler kabir sahibine faydalı oluyor. Dışarıdan yapılan dualar, zikirler, salakalar kabirdeki yatağına fayda verir. Bu hünkâr edenler boşuna konuşmasınlar. Yolunsa sen kabir ziyareti yapardı. Onlara girip selam verirdi, dua ederdi. Size kabirleriniz, ölüleriniz için Yasin okuyun diye buyurmuştur. Dolayısıyla kişinin öldüğü zaman defteri kapandır sadece üç kişinin birisi. Hayırlı bir sadaka cari yapan, bir ilim kitabı kuran veya bir ilim kitabı vakfetip o kitabın okunduğu devam ettiği müddet, birden salih evlat bırakırsa, o evlat namaz kılıkça, doğa ettikçe, hayırlı bir iş şey yaptırsa babasına da yazılır? Bak demek ki kabirdeki kişiye dışarıdan tek, tek geliyor. Ama defteri sağ taraftan açık kalıyor demek. Yeni profesörlerin, yeni ilaçların inkarı kendilerine zarar verir. Hakkakati kimse inkar edemez. Ebu Ceyli inkar ne oldu? Kendi helak oldu. Ve münkerin ve nekirin lil minine ve lil kafirine fil kabre ezan hakkon. Kabirdeki bütün müminler ve kafirler için gelen münker ve nekirisinin iki meleğin suali sorulaması aktır Orada Rabbin kim? Kimin dinindesin? Kitabın ne? Kıblen deresi? Kardeşlerin kimlerdir? şeklinde sorularla onu İmtihan edilir. Tabi hazırlıklıysa, yaşamışsa, onlarla işli dışlıysa, çabuk olay olur. Değilse, cevap vermesi mümkün değil. O anda on ne yaparlar? Sıkarlar. Vel kabr-u berzakhun benden dünya vel ahire. Kabir, dünya ve ahiret arasında bir berzaktır. Geçiş yeridir. azabuhu ezan min veçin münasibun le dünya. Kabirdeki azab bir cihetten dünya azabına benziyor. Bu yüzden feyakbelül <gülüyor> inkıta. kesikli kabul ediyor. Ara sıra az günlerde, Ramazan'da, cuma akşamları falan kabirdeki azap kesiliyor. Bu bakımdan dünya azabına benziyor. Ve mincili çin münasibun li'azabil ahireti. Bir bakımdan da ahiret azabına benziyor. El huve min azabil ahireti. Lakin hakikaten ahiret azabındandır. Çünkü oradaki yapılan azabın cinsi dünyadaki azaba cezaya benzemez. Kavlu ta'la en nar yoradun aleyha uduven ve aşiyya. Sabah akşam cehennem onlara gösteriliyor filan ve ailesine. <gülüyor> Bu ayet-i kerime nezele fi azabil kabir kabrıza bakım gidi. Gezalce -ke rahatul kabir leha cetan. Kabirdeki rahat hu, nimetindeki yönü var. Bazen kesilir. Bazen daim olup ahiret yönüne benzer. Es-i'idu men yufarul zellatuhu ve şemali kemal-i kerem Kere bakın cenab Acamasının en mükemmel olmasından dolayı masiyetlileri ve zelleleri, hataları affedilen kişi seiddir, mesuttur. La yuâhâzû muâhazâ olunmazun. İn yuâhâzâ, eğer muâhazâ edilirse, sorumlusulursa innemâ yuâhâzû bi alâmid dünyâ, bi, bi mühânihâ dünya, dünyadaki elemler, sıkıntılarıyla muâhazâ olmuş oluyor, günahla dökülüyor. Eikûn zelki kefaretinle cünubi. Bunlar günahına kefaret oluşuyor. Min kemalir rahmetin. Ama rahmetin kemalinden dünya çektiğimiz aile ve sıkıntılar, diğer maçakatlar, kabir azabı yerine bize dünyada ne oluyor temizlik olur. Feyn dünya kazığı inlemem. Feyn bakiet minha bakietun. Şayet erkünahlar dökülmediyse bir metrede kalmışsa Türk fero illa da til kabir kabrin sıkıştırmasıyla ve mehanî mümayeti güzellikle mektup o makamda kabir hayatında azlamış olan bir takım sıkıntılarla maçakatlı şeylerle onun kalan günahları dökülür. Hatta yubase fil mahşere tahiren ve mutahiren ta ki mahşere temizlenmiş, pak olmuş bir şekilde çıkar. Ve men lem yuamel bihi hazil muameletu. Kime bu şekilde bir muamel edilmezse. Vel uhiret muhafazetu ilel ahireti. Ahirete onun cezası bırakılsa Bu da aynul adil adaletinin tahkendisidir. Cenab-ı Hak dilerse erteler. Ahiret onun hesabını görür. plaçin velül Fakat günahçılara azabı yazık olsun. Neden tövbe etmezler? Neden günahlarını silmesi için gayret etmezler? Neden temizlenip ahirete çıkmazlar? Emmen men İslam, istamehne hûlsu bir kişi, imanı tamsa fe rahmeti. Onun neticesi rahmete kavuşmaktır. Mahfûzun min el-azâbil ebedî. Ebedî azaptan korumuştur. Müminler muakkat azapla azaplanır günahçılar. Ebedî azap müminlere değil. Bu da ezanın nimetün azametün büyük nimettir. Yani ebedi kurtuluşu sonuçta elde edecek. Cehennemde yanan bir Müslüman en son çıkan Müslüman 7000 sene sonra çıkacak. Ondan sonra cehennem ebediyen kafirlerin üzerine kapatılacak. Cennet ve cehennem ebedidir. O konuya ileride devam edileceğiz. Rabbana etmimdena nurana Yarabbin nurumuzu tamamla ve hullana affet nekale künşin kadir kadirsin bir hurmeti seyyidil murselin Aleyhi ve aleyhim salatu ve selam. Resulü'nün Muhammed Mustafa Aleyhisselam hürmetine. Ve yâmu'l-kıyâmeti hakkun. Kıyamet günü haktır. tekûn semâvâtu vel yıldızlar olur. Vel ardu vel cibâlu. Dağlar, yeryüzü olur. Vel bihârü vel hayvanat, vel nebâtat, vel maadîn. Denizler, hayvanlar, bitkiler, madenler hepsi olur. Maadûmeten. Yok olur. Mütelaşiyeten darmadağın Elemisin tenşekku semavatu o gün gök yüzü paramparça olur. Meteden vetende sırıl cevac bu yıldızlar dökülür. Ekol ardu ve cibal eban mensura yer yüzü tağlar toz duman olur. Hazer eden bu yokluk en ifna bu yok etmek taallakut bin nefha tulula ilk nefailet harekelur. İlk fırşta bütün alem olur. Ve bin nefhatis saniyetin zinci arada tahmine kırsene var deniyor. Yakumul Sahil fil aleyhisselam ikinci defa suretürünce mahlukat, insanlar ve cinler ve hayvanlar kabirlerinden kalkarlar. Ve yazhebune ilel mahşere mahşere giderler. Hesap için mahşere, tabi o diliş anında üzerinde başına toparları silke, korkulu, teşhetli bir haddedir. Ama müminler nurlarla beraberdir. Bir melek gelip onlara ya da amelleri nur suretinde gelip onlara yardımcı olur. Onların nuru önünde olduğu halde mahşere rahat rahat giderdir. Diğer ise karanlıkta sürüne. El felsefetu felsebeciler la recu'u ila semavat mecbur. Göklerin ve yıldızların yok olmasına cevaz vermiyor felsefeciler. El fena'ı vel fesadu göklerin ve yıldızların yok olmasına, bozulmasına, dağılmasına akıllar yetmediği için izin vermiyorlar, cevaz vermiyorlar, kabul etmiyorlar. ekun ve bediyetha onlar ezeli ve bedi olduğunu söylediler. Ve maze bununla beraber de ya'c onların sonra gelinleri enfüsiyor kendilerini yapıyorlar. Min zümreti İslam hem de yanında biz İslam öğlendiniz diyorlar. Ve bir bazı zaman bir İslam yani ya maluna biha İslam bazı günlerinde yapıyorlar. Bazen bakasının cuma gelir, bayrama gelir, kurban keser, sadaka verir falan gibi içine gelen şeyleri İslam güzelliği diyor ya hani İslam güzelliği, İslam güzelliği, hoşgörü falan filan. Hep bunda aynı yerine kaynaklanıyor. Yani laiklik işte adamların damarına girmiş. Onu da yap, onu da yap. Kendi Müslüman diyor Öbür taraftan diyor, yerler gökler, yıldızlar gökler, dağılmaz diyor. Allah-u Teala katı hükmünü inkar ediyor, öbür taraftan Müslüman diyor. Velhacab hayret min bazı ehli İslam, bazı Müslümanlara da şaşılır. Ennu keyfe yusattıku minhum hazir mana. podamlardan bu manayı nasıl tasdik ederler? Bunlar nasıl Müslüman olarak kabul edilirler? Hiç çekinmeden bunları nasıl Müslüman olarak kabul ederler, tasdik ederler. Ve Hacı bin Zaci bundan daha acayibi. Henne bazı Müslümanların, bazı Müslümanların ya'teke'dü'l-İslame bazı'n min cemaati şu felseveciler topluluğundan bazıının İslam'ını kabul ediyorlar, kâmilen, kamil olarak. Yazunnu tanuhum müteşnehum onlara uzatmayı, onların hakkında kötü konuşmayı zannediyorlar. Münkerden çirkin şey zannediyorlar. Onlara söz edilmiyorlar Türkiye'de bu çok var. Edison'a laf da kimse. Lambayı bulmuş, elektriği bulmuş falan. Ya Edison'da iman yoksa ne yaşayacak? Dünyada aferin adalye aldı. Şöhreti oldu. Ahirette o geçmez. İmanı olmazsa kimsenin hayrı kabul değil. İbadeti kabul değil. İman evvel, evvela istenecek. İmandan sonra ilk sual yani imandır. Bir muhatap imandır. İman yoksa zaten ona sorgu sual yok. Doğru cehbeti mi? İmandan sonra ikinci var namaz. O yüzden imanı muhafaza için namazın önemi anlaşılması lazım. Velhal ennû münkirûne alennusûsul katiyyeti ve cimâil enbiyây aleyhim sallallahu aleyhi Bu adamlar, bu fesfeciler, katî nasları, ayetleri ve peygamberlerin icması olan, ittifak olan hususları inkar diyorlar. Allah-u Teala Mevlâ'da buyurdu, bize şişem su köbüret. güneş tutulduğu zaman. bize ucunun kelalet yıldızlar döküldüğü zaman. Galata'da izes şakkat gök yüzü paramparça olduğu zaman ve ezne dirbiha ve hukkat Rabbine boyun eğip teslim olup emrine itaat ettiği zaman, Ve hak bu emrine itaatle hak olduğu zaman. Yani şuna bakın izni, emriyle yarılıp parçalanacak Allah'ın emrine müsahkar olup yok olacak. Galata ve öküz yarıldı, kapılar açıldı yük öküz açıldı fekanet evvabe kapı kapı oldu he şuk kat yani parçaparçındır. <gülüyor> Hem sel zalihi Kur'an'da kesiretun Kur'an'ın bu ayetler çoktur. Ve la ya'lamun en mujarradan tefevvuh kelimet-i şehadeti bilmiyorlar mı ki sırf ağızdan kelime-i şehadeti okumak gayr-ı şâfîn fil İslam İslam olmakta yeterli değildir. Bir şâfir ağzından sırf dilinden kelime-i şehadet okusa Müslüman olmaz. Belle bu temmin tasdiki dinde geldiği bilinen şeylerin tamamını tasdik etmesi lazım. Hem de ve teberri min el ve levazimihi. Yani aynı şekilde küfür ve levazımından kefil şeylerden tamam men uzaklaşmış olması lazım. Yani İslam'a girdiz zaman bir Yahudi İslam'a girince İslam'ı şerimeşah okuyup İslam'ın tamam hükümlerini kabul ettiğini söyleyerek Yahudilikten beri olduğunu da kabul söylemesi lazım, ikratmesi lazım. Hem Yahudilik hem İslam bir adı olmaz. Geçen adam anlatıyor, yazmış kastı bir yerlerinde. Adam, bir Avrupalı işte kelime getirmiş, papaz belgele. Hem kelime getiriyor, hem de Hristiyan olduğunu söylüyor. Hem, hem Müslüman, hem Hristiyan. İşte yeni tip insan. Diyalog neticesi bu işte. Belden aşağısı gavur, belden yukarısı Müslüman. Böyle bir şey yani maymun gibi bir şey istiyorlar. Müslüman içi dışı biri olur. İçi Müslümanlık dışı Müslüman olmazsa onun içini biz bilemeyiz. Dışına bakarız. İslam dışına bakar. Dışı Müslüman içi gavursa, kafirse o münafıktır. Biz dışına bakarız. Sen bak onun halini bilir. İçi de dışı da Müslümansa biz onu taksik ederiz. O yüzden zahire bakarak biz dıştan Müslüman gibi görüyorsak namazın yazını İslam yaşantısında uyuyorsa Zahirde biz Müslüman deriz ona. Ama kalbinde tasdik yoksa Allah'ın indinde kafiridir. O yüzden iman öyle kolay işte değil. Atatüsevvara İslamı tasdik olmadıktan sonra İslam'ın varlığı düşünemez. Tasdik olursa İslam sabit oluş olur. Değilse iş çok zor, çok müşkil. Es-sırat-u hakkun Sırat köpüsü. ahirette sırat bütün sahtır. Mizanu amelini tartılması hakk haktır. Hesabu amelini hesabı edilmesi hakk konaktır. Kadakbere bir küllüm ve Ali sallallahu aleyhi ve alihi es selam. Sadık haberdi Muhammed Mustafa bunları hepsini tek tek haber vermiştir. İstibad bazı cahilin tavr-i nüvveti, halini bazı cahillerin uzak görmesi. İcûd ve cûd hâzi umuri şu işleri inkar etmesi sakıtın anhayızlı itibar, itibar sınırından düşüktür. İtibar edilmez. Cahillerin sözü itibara edilmez. Ona bakılmaz. Peygamberlerin ile tesekkülümüş olan, mucizele tesekkülümüş olan Peygamberin sözü varken onun karşısında kimse'nin sözüne bakılmaz. Ve şimdi tavırın düvveti, çünkü düvvet kâli tavrı verra e aklın tavrının anlayışının ötesindedir. ''Tatbiku cimi akbaril enbiyyâ'yı, es-sadıkatî, sadık olan nebilerin haberlerinin tamamını tatbik etmek, alâ akıl nazarına, aklın kazıyesine vurmak, akıllı akıllı ölçmek, aklıma sorayım diyor, aklıma bakayım diyor, aklıma uyarsa alırım diyor, aklıma uymasa almam diyor. Bu şeyde akıllı peygamberin haberlerini yorumlamak, ''Tavfiku beynuhuma akıllı vahiyin arasını muvafık kılmaya çalışmak, inkârım fil hakikati alâ tavir-i evet, peygamberlik halini inkar arasında.'' Ya, sen kim oluyorsun e, bu Kısım aklına vurdu mu sabah aklına vurdu mu akıl anlaşılmakta alet olarak çalışacak. acaba sağını solunu kucalamak için değil anlamak için anlamaz, anlamaz hemen tasdik etmesi lazım kalpten izan kabul olması lazım dolayısıyla akıl büyük bir nimettir ama büyük bir imtihandı işte ne yaptı ben ona hayırlıyım dedi işte akıl aklına güvendi aklına kıyasladı aklına vurdu Akıl ölçeğine vurdu. Allah-u emrini akıl ölçeğine vurdu. Kaybetti. El-Mâmele-tu-hunâke buradaki Mâmele-i-n-mâhiyye bi-taklidi taklid iledir. Peygamberi taklid. kabul. Çünkü o mucizeye Akılla onu muhakeme edersen kayırsın. El-em ya alemu bilmezler mi enne tavrı nüvveti nüvvet hâli muhalifun litâbri l-akl akıl anlayışına zıttır. Vellâ yaktırır aklı bilakis akıl kadir olamaz. Yehdidiye ilâ tilken matâlibil âliyeti şu yüce matlapları, gayeleri gayelere ulaşmaya yol bulamaz. Bidûn-i teyid-i taklid-il enbiyâ-i aleyhim sallallahu aleyhi taklit ile kuvvetlendirilmedikçe Peygamber'e tabi olma nuru ile itibariyle kuvvetlendirilmedikçe akıl kendi başına yağmaz hidayet yollarını bulamaz. el muhalefetü gayr adamul idrak muhalefet meselen anlayamadığı için inkardır yeniden muhalefet inenme olsa çünkü muhalefet ancak anladıktan sonra anladıktan sonra yapılır anladıktan sonra muhalefet edebilirsin yani muhalif oluyorsa bir adam o meseleyi bazı anlamıştır idrak ettikten sonra kalmış onu inkar ediyor. Burada yani bir ibarete bir şey var. Tabii ki muameleler kişinin inkarı çoğu ekserisinin inkarı meseleyi yüzünden bakın anlamadılar için. Bir bazıları inkarı da anladıktan sonradır. Ebu Cehil hak olduğunu anladı, inkar etti. İçine gelmedi. Bazıları da anlamadan inkardiler. Yani Cehli inadi var, cehli küfrü. şeyli yani küfrü küfür küfrü inadi var küfrü adi var yani. Hadi çekin dilek böyle öyle, pomdan pomdan böyle gördüm böyle pek küfrü inadi var. Şeyli inadi var yani inadını bile bile. Onlar efsad semii kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar diyor cenap. Yahudiler hakkında, hakkında onların peygamberi Aleyhisselam'ı çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar, bilir. Bildir hadi ikrar ederler. İşte inadi Dolayısıyla bu akıl içinde biraz dikkat etmek lazım. Son dönemde akılcılık çok yayıldı gitti. Müslümanlar da bu hastalığı bulaştı. Sana bak. Müslümanları akıllını aklı selim eylesin. Kitaba sünnetek kıyasa izmaya tabi eylesin inşallah. <gülüyor>